Güzeller çok cihanda ey dili şeyda kemal ehli Benim yar güzünüm hem celal celalü hem celal ehli Görün mahi ki bedri olmayacak noksanı pezir olmaz Muhassal cevri dehri çekmez illa kim kemal ehli Muhabbet kale gelmez neşedür, ey bülbülü şeyda Ne davalar ideydi olmasa pervaneyi hal ehli Gerek öldür, gerek dövzlerlece Yahya niza etmez, değildir aşıkı bir Cengül Cidal ehli. Yaşadığı zamanın çalkantılarından nasibini almış, bir müddet müderrislik yapmış ve Osmanlı tarihinde en uzun süreli Şeyhülistanlık makamında kalanlardan biri olmasıyla dikkat çeken, yazdığı şiirleriyle de övgüyü hak eden Şeyhülistan Yahya ve şiirlerini konuşacağız bu akşam. Kıymetli üstadım Hayati İnanç'la sohbetimize başlamadan önce cam Veren Pervaneler TV Instagram hesabımızı hatırlatalım. Program esnasında hesabımızdaki son gönderiye şairimizden paylaşmak istediğiniz beyitleri ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Bugün 8 padişah görmüş Şeyhülislam Yahya'yı konuşacağız. Genellikle derler şairler kısa ömürlü olur falan. Genel itibariyle bakıldığında doğrudur ama bu bir istisna. 90 3 yaşında vefat etti Merhum Şeyhülislam Yahya. Dediğim gibi 8 Osmanlı sultanı gördü. Defalarca yani 7 defa çekilip 8 defa gelmiştir makama. Osmanlı tarihinde karizmatik en çok adından söz edilen devlet yönetiminde etkisi olan hürmet görmüş efendim şöhret bulmuş Şeyhülislam eğer Ebu Soud Efendi ise ki galiba genel kabul o yöndedir. İkincisi de Yahya merhumdur. Şeyhülislam Yahya efendi e, bey daha doğrusu ona bey deniyor. E, çok önemli bir şair. Gazel tarzında klasik edebiyatımızda Baki ile birlikte anılır. İkinci büyük Gazel Sera Gazel şairi olarak tanınır. Alışılmamış sahalara girmiş Bakir mazmunlar üzerinde çalışmış, yüzlerce yıldır hürmetle, muhabbetle anılan bir üstad olmayı başarmış bir şairimizdir. Aynı zamanda e, ciddi bir askerdir, önemli bir askerdir. Dördüncü Murat zamanında şöhreti zirvedeydi. Merhum Dördüncü Murat'ın Bağdat seferi de son derece önemlidir. Zaferle neticelenmiştir. E, tarihçiler eğer öyle olmasaydı Osmanlı Devleti'nin yıkılışı Allahu Alem iki asır geri giderdi derler. Bağdat seferini genç Osman türküsünden dolayı bilmeyen Yok. sanırım yoktur. Bağdat'ın kapısını genç Osman açtığı, düşmanın cümlesi önünden kaçtığı falan Mehter tarzında da beste görmüştür. E, o harbe giderken 4. Murat gibi bir kararlı hadidülmiz ağaç bir e, Sert mizahçlı sultanı ikna etmeyi başarmış ve alternatif bir yoldan Bağdat'a gönderilen mühimmatı göndertmiş. Böylelikle bir hezimeti önlemiş, büyük bir zaferin de banisi olmuştur. Çok yönlü bir üstad yani diğerleri gibi. Şairlerimizde zaten bu özellik hep dikkat çekiyor. Sadece oturup pasif bir şekilde bir kenarda şiirler yazan biri Getirin, değil. Getirin evrak imzalayalım, değil, bir şey yok yani. Değil, hayatın içinde, şeyhul İslam. Bir de nüktedan, fevkalade nüktedan, espritüel diyoruz ya şimdi, bir kimliğe sahiptir. İki müftü kardeştir, birbirlerine eşit şekilde yükseltilmektedirler. Şeyhülislam Yahya tabi makam itibariyle onların amiridir, tayinlerini o yapmaktadır. Hep birbirine yakın mevkilerde bulundurulurlar. İsabet vardır bunda fitne fesat olmasın diye. Ancak biri İstanbul müftisi olarak tayin olunca diğer kardeşe Bursa müftiliğinden öte bir makam bulunamayıp o oraya gönderilince bir sıkıntı çıkar. Annesi, iki, iki müftünün annesi sarayda Şeyhülislam Yahya'yı taciz etmeye başlar. Epey sıkıştırır. Hatta artık işi ajitasyona vardırır ve çocuklardan biri diğerini katledecek. Böylece kan olacak, mesulü siz olacaksınız filan deyince Yahya merhum. Rahat ol abla sen. Öyle bir şey olmaz der. E, nereden biliyorsunuz çocukları ben tanıyorum, anneleriyim filan dediğinde olmaz olmaz der. Eğer öldürse... Onu da idam ederler. İki evlat kaybedince sen de kahrından ölürsün. Gerçi iyi haber ama bizde o kadar şans yok der. Biz o kadar talihli değiliz der. Yani endişe etme öyle olun. Hakikaten dediği gibidir de. Son derece soğukkanlı, başarılı, adından çok söz edilen bir devlet adamı, bürokrat, asker ve şair. Kendisinden gördüğüm birçok yakışıklı, çok parlak beyit varsa da başa aldığım şey oldu. Buyurunuz. de senin gayru siva sureti neyler? Layık mı bu kim Kabe'ye puthane desinler. Şimdi efendim, kalbinde gayru siva'nın sureti varsa yani onun bunun sevgisi. Haşvu haşak çerçöp efendim şeylerin tutkusu varsa bu çok çirkin bir vaziyettir. Kabe put sokmak gibidir diyor. Ee, bu güzel bir ikaz. Yani o makamdan gelmesi de ayrıca dikkat çekici. Kalp Allah evidir. Kabe gibi muazzezdir. Muhteremdir. O halde orada Allah sevgisinden başka bir sevgiye yer verilmemelidir demenin şaircesi. Bir diğer nasihat İkaz yanında mal için nadan olur pa bendi bela hırsıdana mur gibi idrake damedek diyor ki harika bir söyleyiştir. insanların makam için mal için servet için cahilce nadamca idraksizce heves göstermeleri onun peşine düşmeleri şuna benzer bir dane arzusuyla zavallı kuş tuzağa düşer, hayatını kaybeder ya işte işte öyledir diyor. Maaleşenin adan olur pa besteyi bende bela hırsı dana mur gibi idrake ilter damedik dana hırsı idraksiz kuşu tuzağa düşürür. Senk çok parlak bir başka beyit yani her beyit ayrı heyecan verici beş beyitli yok redifli bir şaheseri vardır. Bu gazeli Sultan 1. Ahmet merhum tarafından da çok güzel bir tahmis görmüştür. Yani bana çok duygulu geliyor, manidar geliyor. 14. Osmanlı Sultanı 14 yaşında tahta çıkıp 14 sene tahta kaldıktan sonra 28 yaşında dünyadan ayrılan Sultan 1. Ahmet merhum. Sultanahmet Camii'ni yaptırmış. O dönemin büyük Gönül sultanı Aziz Mahmut Hazretleri ile can dostu, onun sadık müridi olmayı başarmış. Gönlüne girmiş. Ee, i̇ki büyük nemçe zaferinin kahramanı, muzaffer kahramanı olmuş. Bunun yanında şair. Çok iyi bir şair. Ee, Resulullah için yazdığı meşhur kıtağı bahsi dağıtmamak için oraya girmeyeceğim ama Yahya Merhum'un şu gazelini tahmis etmiştir. Bu gazelden bir beyt seçtik. Buyurun. Şah beyti gibi gelir bize. Yahya Üstad diyor ki Allah rahmet eylesin. Senk den dil kemmi ya senge siyahı der? afitabı feyz bahşayı bülen dahter mi yok. Yani bir şair için hakikaten çok övünülesi bir irtifadır bu. Taştan da mı katı kalbin diyor ey Ademoğlu ey insan. Sana söylüyorum diyor, kara taş Yakut oldu diyor, utan diyor, utan. Yakut'un oluşum efsanesine bir atıf yapıyor. Başlangıçta değersiz kara taştır diyor Yakut. Aşıkların kanlı gözyaşlarıyla, şehitlerin kanlarıyla, işte bilmem kaçıncı kat gökten yıldızdan aldığı fezle muazzam bir, Hamule olur, zaman içinde yakut olur, paha biçilmez bir kıymet kazanır. Kara taş yakut oldu da, senden bir şey olmadı kalbin taştan da mı katı be adam diyor. İnsanoğlunun idraksizliğini, efendim, zalimliğini, anlayışsızlığını, bundan güzel nasıl anlatsın insanoğlu bir şair... Senk dendil kemmi ya sengi siyah hülal eder afitabı feyz bahşayı bülent ah ter mi yok. Feyz gönderen o yıldız var mevcut olduğuna göre noksan demek ki sende e, sen e, bir yola düzül sen bir noksanını idrak et e, kalbini feyze aç efendim böylece şerh-ı sadr olsun bir kavuş yani. Çünkü insanoğlu bu dünyaya Allah'a dost olmak üzere ve bu altyapıyla gelmiştir. Bundan aşağıda kalırsa büyük ziyandadır. İnsan işte bütün şairlerimizin sözü döndürüp dolaştırarak da olsa getirdikleri yer burasıdır. İnsan Allah'a aşık ruh ile Allah'a düşman nefsin bileşimidir bu harbin neticesinde zaferi kazanacak ve geldiği yeri hatırlayacak, ruh başını kaldıracak ve dostunu hatırlayacaktır. Çok eski bir şairimizin Ahmet Paşa'nın dediği gibi hani canlıma bir merhaba sundu ezelde çeşmiyor söylemezdi. Oldum ki gayrın merhabasını bilmedim demişti ki onu işlemiştik bir zaman. Evet. Yani bezme eleste Allahu u Azimüşşan'ın ruhumuza verdiği selam, merhaba, sevgi sebebiyle dünyada başkasının merhabasını bilmez olduk, bilmez haldeyiz diyordu. İşte biz şairimiz onu hatırlatıyor. Bülbüller öter güller açar şad gönül yok, hiç böyleliğin görmemişiz faslı baharın. Bülbüller ötüyor gerçi diyor, güller de açıyor gerçi ama şad gönül yok, gönüller şad değil. Gönüller donmuş sanki, idraksiz, kararmış kalpler. Böyle bir bahar görmedik o, diyor işin doğrusu. Hiç böyleliğin görmemişiz faslı baharın. Yine insandaki idraksizliğe bir işaret. Ber murad ol ya, kastın istignayı ko. Nazenin mahbuba benzer çok niyaz ister murad. Vesselam. Kelamı kibar gibi yani böyle efendim eğer murada kavuşmak istiyorsan Yahya kendine söylüyor tabi şairlerimizin üslubu. İstinayı ko yani böyle bir mağrur edalı olma yalvar yakar ısrarla çalınan kapı açılır ısrar et diyor yani. Çünkü nazlı bir sevgiliye benzer murat çok yalvarmak lazım. Çok sızlanmak lazım diyor. Acındırmak lazım diyor. Yoksa kavuşamazsın. Ana süt vermez Necati, takime olan ağlamaz demişti Necati Bey de. O da eski. Bir, i̇ki şairin ismi geldi birden yani birer böyle bir mevzu misafir diyorsunuz. oldular. İkisi de Ahmet Paşa, Necati Bey, Fatih döneminin eskiler, eski büyükler. Şimdi, bilmez beni redifli bir gazelini bir solukta okuyacağım. Bir dört beyit seçtik ondan. Buyurun hocam. Bu TRT'de yayınlanan bir program sebebiyle, bir dizi sebebiyle pey şöhret bulmuş aynı redifli e, Maraşlı şair Abdulgaffar Baba Namu diğer Hami Yamar Aşı sebebiyle konuya meraklı olanların kulağında kalmış olmalıdır. Bade-i aşk ile medhuş olmayan bilmez beni. Bezmi mihnetten kadehnuş olmayan bilmez beni. Halimanlar var ise mecnunla ferhattır. Hasılı bir aklu bir huş olmayan bilmez beni. Ben olab dağılım ki oldum mahzeni esrarı aşk. Tek yeyi gamda abapuş olmayan bilmez beni. Bir karar olmadığım aybetmekim kim der ya gibi. Geh hamuşu gah pürcuş olmayan bilmez beni. Şimdi ey yahya benim bahri le ali mağfiret. Sözlerim güğüşümda men göğuş, olmayan bilmez beni. Evet. Efendim gazel diye bir şey varsa, şiir diye bir şey varsa Allah rahmet eylesin. Yani şu beş beyitli gazeliyle. Hakikaten zirveyi yoklamıştır üstad. E, o haldeyim ki aşk ile kendini kaybetmeyen beni anlamaz, bilmez. Mihnet meclisinde kadeh kaldırmayan beni anlamaz. İşte bu tesavuf terbiyesine bir işarettir. Yani harabat derler dünyaya harabat. Emeyhaneye de aynı ismi verirler. Fakat tekkeye de aynı ismi verirler. Yani harabat içindekilerin aşkın sarhoşu oldukları yerin adıdır. Gönlünde ne varsa ona göre mana sen bulur. Sen neyle sarhoş olduğuna bak yani. Ya, sen neyin sarhoşusun? Daha önce demiştik ya hani şarap içmeden şair olmaz diyen Yunanlı Homeros'a bizimki nasıl cevap verdi? Biz sarhoş olduğumuzda üzüm yaratılmamıştı. O mesela. Ben olab dağılım ki oldum mahzeni esrarı aşk. Aşk. Hazinesinin sırlarına vakıfım ben yani öyle bir abdalım. Gam tekkesinde abapuş olmayan bilmez beni. Aba giymiş olmayan, bu yola girmiş olmayan beni anlayamaz. Ee, sözümüzü daha doğru. Beni burada yani benlik değil mesele yani burada bir disiplin, bir ahlak, bir üslup, bir seyir anlatılmaktadır. Bir süluk anlatılmaktadır, yaşadıkları anlatılmaktadır böyle coşkun olduğum, bir kararda kalamadığım, bir köpürüp bir durduğum falan sizi şaşırtmasın. Deniz öyle olmaz mı diyor. Gah coşar, gah durgun olur, çarşaf gibi olur. Şimdi diyor, ali mağfiret benim. incilerin mağfiret incilerinin denizi benim. Ee, sözlerim güvüşüm men güvüş. Olmayan bilmez beni. Sözlerimi kulağına küpe yapmayan bizi anlamaz diyor. Yine aşkın disiplini anlatılıyor. Şimdi hayatı, dünyayı bütünüyle izah eden enfes bir beyt'e daha geldi sıra Gece pervanelerle bezmi germager dişem in Seher baktım ne şem'i meclis Ara var ne pervane Gece pervanelerle bezmi germager midi in Seher baktım neşem şem'i meclis Ara var ne pervane Gece Mum yanıyordu, ateş vardı, orası çok sıcak germa germiydi, ateş meclisiydi, pervaneler dönüyordu mumun etrafında. Seher vakti baktım ne mum kalmış ne pervane, ne arzular kaldı ne arzulanan. Dünyada hiçbir şey kalıcı değil işte yani böyle bir hal bu yani bir ertesi gün geldiğinde orayı tanıyamazsın. E, neydi burası neydi bir zaman dersin nasıl bir şenlikti nasıl bir canlılık vardı germa germidi e, insan hayatı da öyle değil mi yani gençlikte başka yaşlılıkta başka veya bakıyorsun mekan değişiyor aynı kişiler belki aynı meclis ama e, şevk o şevk değil mestane nukuşi Ha bunu bu yanlış olarak bunu ben yazdım yanlış oldu Nailiye ait geçen çok etkilendik Nailiye Evet. geçen hafta ama madem buraya yazdık. <gülüyor> Buyurun hocam Nail. okuyalım. De nuk... anmış oluruz. Bu Naili'den iş, işledik gerçi geçen hafta ama Mestane nukuşi suveri aleme baktık. Her birini bir özge temaşa ile geçtik buyuruyor merhum. Yani böyle sarhoş gibi böyle anlamlı böyle yan yan baktık geçtik dünyanın süslerine. Bir özge temaşa ile geçtik. Dünyayı bir ibret sahnesi olarak gördük. Resmin içine girmeden geldik geçtik. Şimdi efendim sen de çok güzel bir gazel seçmişsin buraya. Şimdi hocam ona Söyle. bağlayalım. Oh, hay, hay. Ee, tamam. Şimdi e, Şeyhülislam Yahya'nın hayatını okurken hani girişte de söyledim ya 8 tane padişah görmüş. Ve çok tam tamlı zamanlar olmuş. Kellesinin istendiği anlar çok olmuş. Çok oldu. Defalarca Kiserin oldu. Olmuş. Defalarca. Ve e, şimdi bu şiirleri okuyunca da diyorsun ki yani bu e, sıkıntıların, bu telaşın, bu derdin yani hani can derdine düşmüş bir adamın tavrı değil de o bizim tabirimizle ununu elemiş eleğini asmış bir Keyfi adam yazmış bir adam yani. gibi ha. geliyor. suyu kastın hedefindeki adamın haline bak ya. Yani Ve yok yani. Aşkı anlatırken bu şiirle anlatsak Kabil gelir gibi gözüküyor O yüzden hani buna bağlayalım Bunu da siz çok güzel okuyorsunuz Ben böyle bütün gazelini <gülüyor> <gülüyor> dinleseyim Aşka kabil dil mi yok Şehriçre ya dilber mi yok Mest yok Mecliste bilmem mey mi yok Sagar mı yok Gonca'yı dil açılıp Hatır nice şad olmaya Bağda güller mi yok Gülşende bülbüller mi yok Görmeziz bir dilki tuti gibi güftar ya. Söyledir mi yok cihanda? Bilmeziz söyler mi yok? Senk den dilken mi ya senki siyahı eder? Afit ı fez bahşayı bülendah ter mi yok? Niçöneb kârı me'ani beslemez erbabı naz. Yoksa Yahya gibi üstadı suhan parver mi yok? Nüktedam demiştik ya şiirinde de öyle yani. Aşka kabil bir gönül, aşka ehliyeti olan, kabiliyeti olan, e, yumuşak, rakik bir kalp mi, bir gönül mü yok? Yoksa aşık olunacak dilber mi yok ortalıkta? Yani bu pazarı soğuk görüyor, bu pazarı verimsiz görüyor. E, sarhoş görmüyorum, mest yok, mecliste bilmem, meyme yok, sagar mı yok? Yani mey de sagar da mazmun ile işte o aşkın lezzeti dir. E, eksik olan ne diyor acaba? Bir şey noksan olmalı diyor. Bu böyle değildi diyor. Hallı Mansur geldi geçti diyor bu alemden. Mecnun geldi geçti diyor. Biri daracındaydı, biri taşlandı diyor yani. Ama görüyorum ki diyor çok fazla soğuk diyor yani. Aynı gazelde hani demin üzerinde ısrarla durduğum taştan da mı katıdır kalbin filan demesi evet. işte bundan meclisi. E, cemiyeti, pazarı kesat görüyor. Gonca yedil açılıp hatırlıca şad olmaya gönül goncası açılıp da neden şad olmuyor gönüller? Neden şen şakrak olmuyor acaba diyor. Yani ne yok acaba? Gülme eksik? Yani e, bağda güller mi yok? Gülşende bülbüller mi yok? Yani burada dediği şu. E, seven sevilen, e, sevilen var olduğuna göre maşuk var olduğuna göre feyiz verici var olduğuna göre alan kalplerde bir tıkanıklık var yani bir daralma var demek ki kabiliyet azalıyor. Nasıl azalır? E, Çerçöp sevgisiyle azalır işte. İlgiler dağılır. insan e, insanlıktan biraz çıkar ki bunu Üç asır önceye göre söylüyor. Şimdi Harun, var, var halimizi kendimiz var, hesap et. Var hesap et. Öyle yani ne şey kadar var. soğuduk, diye ne kadar uzaklaştık. Bir gönül görmüyoruz ki papağan gibi sözler söylesin. Görmeziz bir dil kituti gibi ya eyleye. Ba e söyledir mi yok cihanda bilmeziz söyler mi yok? Bir gönül sultanının meşhur eserinde Mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle bir şeye işaret ediyor. Ayna arkasındaki papağan gibiyim. Ezelli üstad ne derse onu söylerim. Ve bunu muhtemelen Hafız Şirazi'den iktibas olarak görüyoruz orada. Papağan. Papağan nasıl konuşturulur? Papağana konuşmayı öğretme usulü. E, koyarsınız öyleymiş yani. Karşısına da bir ayna koyarsınız. Ona bir şeyler söylersiniz e, aynanın arkasından bir ses gelir görmez o sadece aynada kendi görüntüsünü görür onu da başka bir papağan zanneder o konuşmayı papağan konuşuyor zannederek heveslenir söyler e, kelimeyi kabiliyeti var fıtri kabiliyeti var açılır taklit edebilir e, böylelikle konuşmayı öğrenir. Güzel bir başarı gösterince bir aferin için de şeker verirler ağzına. Onun için tuti şeker yu, şeker söyleyen, şeker yiyen papağan derler. Şimdi diyor bir gönül görmüyoruz papağan gibi diyor güzel şeyler söylesin, tatlı sözler. Yani iyi şair yok demek o. Yani güzel şair yok demek. Çünkü onun sözü kendi sözü değil, maşukundan terennümdür. E, söyledir mi yok cihanda bilmeziz, söyler mi yok? Acaba noksan olan ne? E şimdi yağmur, aynı yağmur, feyz, aynı feyz, güneş, aynı güneş olduğu halde eğer beklenen papağan yoksa insanda noksan var demektir. Ona işaret ve o nüktesini de son beyitte yapıyor. Bakir manalar üzerinde harika mısralar döktüren şairler görmüyoruz. Demek ki Yahya gibi üstad kalmadı diyor. Kendini istisna ediyor. ya Biz varız da başka yok diyor yani derler redifli bir diğer gazel lisanı ehli dilde aşka gülzaru bela derler civanın kameti balasından nahle cefa derler gönül ehlinin dilinde aşk bela gül bahçesidir adı bu şeyh galip merhum öyle demişti yani aşkı tarif ediyor da yani nedir kevser-i ateş nihadın adı aşk Duzahı cennet nümanın adı aşk. Bir lügat gördüm cünun isminde ben. Andahab cevru cefanın adı aşk. Aynı şey söylüyor işte bakın. Aynı literatürden. Ee, nedir diye sorarsanız aşk, ifadeler çok yüksek tabi galip merhumda. Ateş gibi akan kevser urmağı. içinden cennet seyredilen cehennem. Dert ve bela namına ne varsa yekûnunun adı aşk. Bu beyitte de Yahya ya merhum onu diyor. Lisanı ehli dilde aşk'a gülzarı bela derler. Civanın kameti balasına nahli cefa derler ve sevilenin e, elif gibi boyuna cefa ağacı. Yani ona bakmak bile onun yürüyüşü, bağrını ezar insanın cefadır. Yani ızdıraptır. Zaten aşk ızdıraptan ibaret. Fakat gülzar bela denilmesi çok enteresan. Bela gül bahçesi, belanın gül bahçesi. Bela kelimesini azizim e, nerede görsen hatırla ki bugün gündelik Türkçemizde kullandığımız manası elbette varit. Yani onu da ihmal etmemeli ama asıl bela derken kasıt şudur. Ne Çocukken ]dir? bize sorulan ne zamandan beri Müslümansın, kalu beladan beri, bela Arapça evet demektir. Olumsuz soruya verilen evet cevabı. O yüzden... Ruhlar Meclisi'nde Bezmi eleste Hak Teala'ya verdiğin evet cevabını hatırla, sen orada bela dedin, dünya hayatına geldin, niye geldin, sözünde durup durmadığına dair bir imtihan için. Yani orada evet dedin, ikrar verdin, sözünde dur delikanlı, beş dakika delikanlı ol, ikrar verdik dönülür mü? Bir türkü sözünde öyle evet. geçer. İkrar verdik dönülür mü? Bu o demektir işte. Bela kelimesi onun için burada kullanılıyor. Yakın olmaz güzeller aşıkı bir sabru arama el öpmek arzu etsek raktan merhaba derler. Yani güzelin de vasfı nazdır. Sen ona ne kadar yalvarırsan, uzaktan en iyi ihtimalle uzaktan merhaba de. O ya, da el öpmek arzusu var bir de yani. Ya, arzu şimdi. büyük şimdi el öpme arzu el öpmekten bahsediyorsun. Fuzuli vasiyet ediyor. Desta bu arzu suyla eğer ölürsem dostlar, közeilen toprağım sunun anınla yara su. Ben yarın elini öpemeden giderim muhtemelen diyor. Öldüğümde toprak olduğumda ondan bir kase yapın da yara verin su içsin. Böyle. Necelini öpmüş olayım diyor. Yani aşık maşukunun karşısında hiç olandır. Fani olan yok olan benliğinden sıyrılan herhangi bir değer iddiasında falan bulunmayıp ama talebi nedir sevdiği bilinsin onu ister yani. O kadarı ona yeter. Tek muradı budur. Fazlasını beklemek zaten belaya talip olmaktır. Başını belaya sokmaktır. Çekilir şey değildir. Öbür taraftan nasihat gelir. yara kavuşma arzusunu bırak diyor. Çünkü pervane kavuşunca ne oluyor görüyorsun diyor. Yani yanıp kül oluyor. O halde böyle bir mesafede olmalı yani. Yanmalı, tutuşmalı, tavaf etmeli etrafında olmalı ama kavuşmaya da can dayanmaz. Harabatı eğer içi görmedik ama görenlerden işittik bir neşat efza makamı dilgüşa derler. Biz diyor gerçi harabatı görmedik ama diyor görenler anlattı öğrendik ki neşeler bahşeden neşat efza bir gönül açıcı makamdır çok güzel bir. Şimdi özendiriyor yani özendiriyor harabatı. Koca Ragıp Paşa'nın bir harabatı var ama dağılmasın yani. Harabatı görenler her biri bir haletin söyler safasını naklederinden zahit sıkletin söyler. Orasını da diyor. Görenler türlü türlü anlatıyor diyor. Birisi neşesini anlatıyor, biri de gahrını cefasını anlatıyor. Yani bu bana hep hacdan dönenlerin vaziyetini hatırlatır. Adam hacdan dönmüş, ne gördün hicazda diye soruyorsun. Adam ağlamaktan konuşamıyor. Yani. Öbürü ise ya valizi kaybettik de yok şurası sıcaktı da bilmem neydi. İkisi de aynı yere gitti geldi ama aldıkları farklı. Yani... Kendi menşurundan geçirerek alır, algılar, idrak eder, yaşar insan. Yani duygudan ibarettir, hissen ibarettir, ruhtan ibarettir insan. Şuraya geldin, aynı şeyleri yaptın, herkes gibi aynı şeyi kazan. Öyle değil ya, o sana bağlı. Yani insan el öper, ekmek öper, hacerül ül Esved'i öper, yer öper ama hepsi birbirinden Ayrıdır. Şimdi bunun dışında seçtiğimiz birkaç beyt daha geleceğim ama sen galiba oradan bir şeyler arıyorsun. Ee, gelen mesajlar değil mi? Bakalım bak, hocam. Bak şimdi ben burada o arada bir beyt söyleyeyim. Siz söyleyin. Bahri beyt. sen de katrei naçiz göster kendini gönlüne gir ey gönül ol goncenin şebnem gibi. Çok güzel öğretici bir beyt. Deniz gibi geniş büyük kapsamlı da olsan Deniz kadar zengin de olsan damla gibi gel yarın huzuruna. Çünkü o goncenin kalbine deniz sığmaz ancak bir çiğ damlası. Yani küçük küçülde gel. Seni bu surete koyan gülün aşkıdır ey bülbül. Ne yer üssanı yakıp kül etmek şanı ateştir. Ey bülbül sızlanmayı bırak seni bu hale koyan gülün aşkıdır. <gülüyor> Ateşin sıfatıdır ki neye düşerse onu yakar. Ateş düştüğü yeri yakar. Oku bakalım. Şimdi Calap Külü Elf Hı. yorum yapmış. Konferansınızdan evet. koşarak eve gelip hızla televizyon açıyorsak sadra şifa bir yanımız olmalı. Sevgi ve saygılarımızla hocam demiş. Estağfurullah ve aleykümselam. Mustafa Selam. Gönül Taş. Sunsa garı saki bana mestane disünler. Uslanmadı Ustam. gitti gör o divan edesinler. Evet, <gülüyor> evet. Ve diğer e, takipçilerimize de paylaşımlar için teşekkür ediyoruz. Yahya'yı ağladırsa eğer yar gam değil. müşkil budur ki düşmanın adanı güldürür. Ben diyor sevgilinin bana ettiği eziyete. Valla ona bir şikayetim yok da diyor. Dayanılmaz olan şudur ki rakibi güldürüyor. Ona yüz veriyor. İşte buna tahammül edemiyorum diyor. Yani... E, gamdan ölmem korkarım gayret helakeyler beni diyen şair gibi yani kıskanmak layık olmayana yüz vermesine dayanılmaz gayrıların e, meselesi bu gayrı rakip meselesidir yani Fatih Merhum e, söylemişti yar için agyarile ile merdanecen geçsem gerek it gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider demişti onun gibi şimdi şu beyt Dersi aşkın, müşkilin Yahya nice halleylesin. Söyleyenler doğrusun bilmez, bilenler söylemez. Yahya merhum, aşk dersinin problemini ben nasıl çözeyim? Soruyorsunuz bana ama nasıl işin içinden çıkayım? Söyleyenler bilmiyor, bilenler söylemiyor. Derler ki efendim, aşık konuşmazsa helak olur, Arif konuşursa. Arif olan susar, konuşmaz. O yüzden alamazsın. Yani kimdir Arif? Yanan pervane. O öğrendi, kemal noktasında öğrendi ama anlatamaz. Onun öğrendiğini öğrenmek için geçtiği yerden geçeceksin. Oraya doğru giden ise hep anlatır anlatmazsa çatlar, ölür yani. Aşık konuşmazsa helak olur. Arif konuşursa. zevval. <gülüyor> şöyle çok neşeli bir beyt zevali kussasını çeksin deyü nimet verir yoksa felek ehli dilin sanman ki mesrur olduğun ister. <gülüyor> Yahya üstadımız diyor ki sana diyor felek bir nimet bir tat bir lezzet verirse diyor şunun için verir. E, üç gün sonra alacak ya ee, acısını çok çeksin diye verir. Senin yüzün gülsün diye bir şey vereceği yok diyor yani. Ehli dilin, gönül ehli olanın güzel insan olanın dünyada yüzünün gülmesi olacak şey değil. La rahate dünya dünyada rahat yok. Efendim bunu aramak abes. Abes. Ehli dile gönül ehli olana vermez. Ee, kime verilir genellikle? Kime? Vallahi kötüye verilir. Kötünün Şansı öyledir yani. Karga gibidir. Işte. Makbul olmayanların yani nezd-i ilahideki durumu hemen istediği verilir, susturulur. Sevilen kullar bülbül gibidir. Daha çok ötsün diye geciktirilir. O ızdırap çeker, o biraz çile çeker. Ee, dert ve bela kemende mahbubtur. Dert ve bela kemende mahbuptur Yani aslında bu dünyada böyle eksikli olmak, noksan olmak, gam ehli olmak, e, sevilmeye bir işarettir, bir ümittir yani. Şimdi ehli der do, ehli der do, ehli der do, ehli der. Evet. Şöyle bir şey de çıkıyor yani dünyalık için bile yani dünyadan bir yer sevsek bile. O... Evet. Cefası cefasına, cefasına evet. razı oluyoruz. Evet. Mevladan gelen cefayat artık, yani artık lütfen yani, lazım yani, lütfen yani. de bir Ufacık şey bir şey için sen neler çekiyorsun, ne cefalara göğüs geriyorsun, kahramanca? E Allah istiyorsan, tabii ki ya. Yani bir, bir Cennet istiyorsun ya, ebedi saadet istiyorsun. Olacak tabi, dikeni iyi ki olacak yani. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdular, mümine şaşılır, mealen buyurdular, mümine şaşılır. Diken batar ayağına sabreder sevap alır, gül koklar şükreder sevap alır. Nimetten de mihnetten de karı vardır müminin. Birinde sabırla birinde şükürle ama boş dönmez. Mühim olan dost olmaktır. Sen dost olursan yolda olursan gelen her şey nimete inkılap eder. Kimi dertle imtihan ediliyor, kimi nimetle. Aslında hangi imtihan daha zor? Yani darlık imtihanı bir derece ama varlık imtihanı daha zordur. Ondan geçmek daha zor. İmam Gazali Hazretleri şöyle derler. Efendim, belaya sabır her müminin karı. Herkes belaya her mümin sabreder Allah'ın izniyle ama nimete sabır er müminin karıdır. Çok zordur çünkü. Sözün geçiyor, gücün yetiyor Çok ve, ve yolda kalacaksın. Çok ilginç bir söz. E, Sıratı e, ayrılmayacaksın. Son evet. dakikaya gelmişiz hocam. Üç ee, beyt var önümde. Sen şimdi şöyle hazırla. yapalım. Ha. Yine dinleyicilerimizden gelenlerden biraz daha paylaşalım. Ee, Adem Dere. Evet. Emeğinize sağlık. Böyle güzel programı bizlere sunduğunuz için demişler. Allah Allah teşekkür olsun. ediyoruz. Ee, aşkı aramak. 15 yaşında bir gencim Allah sizi de razı olsun. Gerçek aşkın Allah'ta olduğunu hatırlatan nadir insanlardansınız demişler. Bunu sana söylüyorum. Bilmiyorum o size <gülüyor> söylüyorlar. <çocuğu. gülüyor> Ve biliyorsunuz işaret levhaları bölümümüz var. Ha, ne yaptın bakayım seçtiğini oku. Okumadan önce mi bakalım sözde? Hay hay. Sözde okumadan önce Hangi kelimeye olacak? bakıyorsun? Suz. Suz. Suz. Suz. Suzi dil suuz edil suuz edilara suz evet. çok farklı yerlerde çok farklı. Suzan, Ateş'e Suzan. Ee, şöyle geçmiş hocam. Hı. Yanma, e, özür diliyorum. Evet, Bu, doğru. Bu yanma tutuşma ile ilgili. Yanış evet. Güzel. E, o anlamlara geliyor. Güzel. Geri taraftan da şöyle bir anlam vardı. Ateş, sıcaklık, evet. tutuşma. Geri taraftan da yakan, yakıcı, bozucu manasında sonek olarak kullanılıyormuş. Tamam. Diyormuş. Ha, Suz evet. Ah, evet mesela, ciğer yer yakan. Evet. Suz Suz edilden bir haberdir sanmanız cananeyi. Şem'i yakmaz mı ol ateş kim yakar pervaneyi? Doğru mu? Doğru hocam. Bir daha oku bakayım beyan. Suzi dilden bir haberdir sanmanız cananeyi. Şem'i yakmaz mı ol ateş kim yakar pervaneyi? Evet. Yahuda ne desin ya? biraz da programa şey olsun diye pervane <gülüyor> orada olunca daha keyifli oluyor. Gönül yanlışından habersizdir sanma sevgiliyi çünkü düşülebilecek bir hatadır. Şöyle der pervane olur ya şaşırır ya o biz yanıyoruz der vallahi işi iş der ya yani o öyle gülüyor biz burada yanıyoruz ya bu aşktan yani bu haksızlık değil mi falan diye sızdanı feryat edebilir e, Seni yakan ne abi mum. E kendisi yanmasaydı seni yakar mıydı? Demek ki senin yandım diye sızlanman abes. Bil ki seni yakan senden önce yandı, yandı ki yaktı. Habersiz olabilir mi? Yani senin sen giderken o geliyordu. Peki burada ne anlatılıyor? Yani böyle bir gizemli bir anlatım biçimi var ki ne anlatılıyor? Ya sana sevgi nasip olduysa, sevebildinse, bil ki sevildiğinden. Yoksa sevemezsin. Sevmek büyük iştir. Her kalbe sığmaz. Büyük kalplerin işidir. Ya ben sevdim. Yok, Haddini bil. Tövbe estağfurullah. Sevdirdiler. Sana nasip oldu yani. Sevgi yukarıdan gelir. Baba evladını sever. Cevap olarak evlat babasına sevgi Karşılık verir. Karşılık verir. Sevgi yukarıdan gelir. İşte bu nükte iyi anlaşılmalı. Ee, sen mi seviyorsun biz mi diye sordu üstad çırağına efendim siz bize şefkat ediyorsunuz biz sizi seviyoruz gibi bir cevap verdi ama bu bir imtihandı arkasından baktı ki taş gibi kesilmiş mer öyle değil ve özür diledi efendim sevmek de sizdendir yani siz öğretiyorsun sevmeyi yani nereden bilecek insan sevmeyi ya yani Allah seviyor da ondan Allah seviyor da ondan yoksa Amino asit ne bilirmiş sevmeyi ya? Protein ne bilirmiş ya? Etten kemikten bir avuç topraksın sevmek kim? Sen kim ya? Yani insan kendine bak. Ve aşıklar anatomi okumamalı. Yani perişan olurlar. Ee, o sevgi Allah'tan geliyor. Ya. ya Vedud, Vedud ismi celilinin sıfat-ı ilahiyenin tecellisidir. Ondan bir kırıntıdır sana düşen. O halde sevgi nasip olduysa kıymet bil. Sevildiğin için sevdiğini bil. Emanete sahip çık. Üstad, tövbe savrullah Üstad, Verdim sana dürüceği dili serbestemi amma pek sakla büyük yerden emanet var içinde. Yani diyor sevenin sevgiliye verdiği kalptir. kalbi ise Allah evidir. İyi sakla büyük emanet var içinde. Şimdi demiştim ya güzel bak çok çok güzel evet. seçim yapmışsın. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bunu ezber edelim. Evet. Seyircilerimiz de ezberlesinler. Bir daha okuyalım aşk ile şevk ile. Suzi dilden bir haberdir sanmanız cananeyi. Şem yakmaz mı ol ateş kim yakar pervaneyi? Ya işte öyle. Fa'ilatün fa'ilatün fa'ilatün fa'ilin. Şem'i yakmaz mı ol ateş kim yakar pervaneyi? Abi iş bitmiştir yani. Bak şurada seçilen. Kim anar yoluna can verdiğini ey Yahya. Unuturlar seni çare hemen ölmeyi gör. Fe'ilatün <gülüyor> fe'ilatın. Bu da ayrı bir neşe. Onun yoluna can verdiğini kim anar Yahyacığım hemen unuturlar hele bir ölmeyi gör diyor. <gülüyor> Ölünce unuturlar. Ya insan fani tabi. Yani kazık çakacak değiliz dünyaya. Baki kalan kubbede bir hoşsada. Yani, yani hakikati sürekli söylüyorlar. Tabi yani tabi. Her durumda hakikati önünüze getiriyorlar. Bak Getir bu dünya fani yani. bak yani, bitiyor. Artistlik yapma. <gülüyor> Ve ne ne cereme çekersen bu dünyada çekeceksin. Ne kazanacaksın bu dünyada kazanacaksın. Hani biraz önceki söylediğinizle alakalı e, hadis olarak geçiyor ya ben mümin e, kişinin kalbine sığmayı seçtim buyuruyor Allah'a. Ya, Allah Allah. Yani ya, kalbimizin gönlümüzün ya. ne kadar önemli evet, ve var. değerli olduğunu bilsek ya. farkında olsak zaten soru, yapmayız. Ya. sorun çıkmayacak. Evet. Kolayca yaşayıp gideceğiz bu dünyadan. Azizim bitti mi süremiz? Sanki Hocam, bitti e, Son dört dakikanın içindeyiz. Ee, Ohat kim seffa'i ruhsare'i cana ne yazmışlar? Tamama ermemiş tefsirdir Kur'an'a yazmışlar. Bak bak bak bak bak. Yani <gülüyor> bunu diyen adam Şeyhülislam ha iyi mi? Şeyhülislam adam yani. Ohat ki, o yazı ki ca sevgilinin yanağına yazmışlar. Allah Allah o hat safhay ruhsarı canane sevgilinin yana, yana, yanak sayfasına yazılmış o hat neymiş peki o tamama ermemiş tefsirdir Kur'an'a yazmışlar abi ben bunu açıklamıyorum ya ben bunu açıklayamıyorum ya yani e, sevginin <gülüyor> Allah ile ilgisine Kur'an ile ilgisine Kur'an ı kelimle ilgisine Hak Teaların en sevdiği kim? Muhammed aleyhisselam. Sıfatı ne? Habibullah. Allah'ın Habibi, sevgilisi. E abi daha ne lazım? Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. hasıl. siz muhabbetten ben ne hasıl. hasıl? Yani o diyor aslında sevgi, aşk Allah'a aittir, Allah'a dairdir. Sevgi yukarıdan gelir, büyükten gelir. Allah bahşeder diyor yani. Şimdi iletmişler peygamı bu yezülfün çiynu ma Baharı bahar hattun efsafını hindistan'a yazmışlar. Zor şeyler seçmişsin ya. Yani Ama hocam emin olun böyle daha pratik olsun, daha güzel olsun. Canımız, çok uğraştı. Yani, yani. Canımızı okuyorsun burada yani. Allah razı olsun. Yani senin diyor saçının kokusunun haberini Çin'e maşine iletmişler en uzak diyarlardan bahsediliyor. Böylece diyor yazın baharı hattın evsafını Hindustan'a yazmışlar. Hep uzak ülke yani uzaklık mesafe yani ilim Çin'de olsa al yani aşkın imkansızlığıdır burada anlatılan yani imkansızlık. Neden imkansız çünkü bir sonsuzu konuşuyorsun. Yani mutlu sonla bitecek falan the end falan değil. Yani. Kavuşmak yok. Kavuşmak yok. Kavuşmak. Hayat devam ediyor çünkü sonsuz hayat. Ölüm dediğiniz arada bir geçit sadece bir, bir köprü o kadar. Açılmadın incirtti seni zatı hezarın. Ey Gonca İter gönlü müsün bülbülü zarın. Ağlayan bülbülün kalbi sen misin diyor. Açılmadı gitti diyor senin bahtın diyor. Gül ile bülbülün aslında aynı şeyden söz ettikleri. Aşık ile maşukun aynı kumaştan oldukları yek renktir zebana hakikatta hüsnü aşk diyor. Ya şair Şeyh Galip aynı renktir ikisi de kırmızı. Yani seven ve sevilen aslında aynı cinsten. Eyvallah. Bu ne demek? Oradaki tanışıklar dünyada birbirini seviyordu ondan. Yani biz e ezel senaryosunun e Piyesindeyiz dünyada yani evet. o sahneleniyor. Tesadüfi iş yok. Allah'ın tesadüfi iyi olur mu? Yani yok hocam. Bit, bitti değil mi? Bitti. Tamam sağ olun. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu Eksikon'dan. akşam da kadim edebiyatımızın büyüklerinden Şehir Hüsam Yahya ve şiirlerini konuştuk. Haftaya başka bir şairimiz de karşınızda olmak üzere. Hayırlı akşamlar efendim.